Innelhamdlillahi na'hmaduhu wa nesta'inuhu wa nesta'gfiruhu. Ve na'udhu billahi min şurur enfusina ve min seyyat-i amalina. Men yehtihillahu felamud illa leh, ve men yudlil felâ hadiyya leh. Ve eşhedu enn la ilahe illa allahu la şerike leh. Ve eşhedu enn Muhammeden abduhu ve rasuluhu.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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يتي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أستقى الحديث Tabullah ve hayran hediy hediyu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesasatuha ve kullu muhtasatin bidah ve kullu bidatin dalale ve kullu dalaletin fil nar. Şeyh Ebu Muazel kitabının şerhinde ikinci ciltte mevazi ve fiili sıfatlarından devam ediyoruz. Cem bir araya getirme sıfatı 874. hadis Huzeyfe bin Ergyeman radiyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyumak istediği zaman elini başının altına koyar sonra şöyle derdi Allah'ım kullarını topladığın veya dirittiğin günde beni azabından koru bunu Buhay ve Müslim'in şartlarına göre sayı sınadlı Humeydi Müsned'in Tirmizi ve Ahmet bin Amber Demiş Nedim'de rivayet etmişlerdir. Bed yani başlatma ve iade etme sıfatları. 875. hadis Ebu Uleyra radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah şöyle buyurdu. Ademoğlu beni yalanladı. Halbuki onun beni yalanlaması asla kendisine yaraşmaz. Ademoğlu bana kötü konuştu yani bana sövdü. Oysa bana sövmesi ona yaraşmaz. Onun beni yalanlaması benim kendisini ilk kez yarattığım gibi tekrar iade etmeyeceğimi yani diriltmeyeceğimi söylemesidir. Oysaki benim için bir şeyi sonradan diriltmek ilk kez yaratmaktan da daha zor değildir. Bana kötü konuşması ise Allah kendine oğul edindi demesidir. Oysa ki ben samet olanım. Doğurmadım, doğrulmadım ve hiçbir şeyin bana denk olmadı ahadım. Bunu Buhari Sayin'de rivayet etmiştir. Zeva yani dürme sıfatı. Ebu Ureyr'e radıyallahu anh dedi ki, bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelip dedi ki, ben yolculuğa çıkmak istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sana Allah'tan sakınmanı, Her tepe üzerinde tekbir getirmeni tavsiye ederim. Adam dönüp giderken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ım onun için yeri dür, yolculuğu ona kolaylaştır. Bunu da Müslim'in şartına göre Sayı isnatta Mehamili Duada, İbn-i Zeyme, İbn-i Hakim Müsnedirek'te, Ahmet bin Amber Müsned'in Tirmiz ve İbn-i Mace Sünem'de, Nesai Sünem'in Kübra'da, Bebavişer-i Sünnet'e, İbn-i Ebişer-i Musennef'de, Bezzar-i Müsned'inde, Taberane-i Duada, İbn-i Sünnet-i Amel-ül Yevme-Velleyle'de, İbn-i Bişran-i Emali'de, Beyhaki-i Kebir'de, Beyine-i Beyhaki-ed-Davat'ta ve Züh'de rivayet etmişlerdir. Hevn yani kolaylaştırma sıfatı Ebu Uleyra radıyallahu anh'ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar alemlerin Rabbi O zorunda 50.000 sene uzunluğunda olan bir günün yarısı kadar ayakta dururlar. Allah bu günü müminler için gün batımında güneşin batma süresi kadar kolay kılacaktır. Yine bu, bunu da buhar ve müslimün şartlarına göre sahihsinette İbrahim bin Duhaym el-Fevaid'de, İbn-i İbban Sayihin'de, Ebu Ya'la Müsned'de, Temmame Razi el-Fevaid'de, i̇bn Asakir tarihinde, Abdülgani el-Makdis'i zikrunlarda rivayet etmişlerdir. Musallat etme sıfatı İbn-i Ömer radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisten kalkmadan önce mutlaka ashabına şu duayı yapardı.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 Bize zulmedenlerden intikamımızı al ve düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Musibetimizi dinimizde kılma. En büyük tasamızı ve ilmemizin sonunu dünya kılma ve bize acımayanları üzerimize musallat etme. Bunu da Hasan Bilsnad ile Tirmizi süreninde İbn-i Sünni ile de ve Hakim Müstedrek de rivayet etmişlerdir. Bu Dağrı Sünneti'nde de duran dua bu, çerçeve içinde. Artırma, görmezden gelme, iftitan yani fitneye düşürme sıfatı. Ebu Said el-Makburi Rahimullah'tan o Ebu Rere radıyallahu anh'a cenaze namazında nasıl dua ettiğini sorunca Ebu Rere radıyallahu anh şöyle demiş. Allah'a yemin olsun bunu sana anlatacağım. Cenazenin çıktığı evden itibaren ona refakat ederim. O musallaya konunca tekbir alırım. Allah'a hamd ederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat getiririm. Daha sonra da şu duayı okurum. Allah'ım o senin kulundur, kulunun ve cariyenin oğullarıdır. Senden başka ibadete layık hak ile olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senin kulun ve Rasulün olduğuna şehadet ederim. Sen onun durumunu daha iyi bilirsin. Allah'ım eğer o iyi bir kimse ise iyiliğini arttır. Kötü kimse ise kötülüklerini görmezden gel. Allah'ım onun ecrinden bizi mahrum bırakma. Ondan sonra bizi fitneye düşürme. Bunu da Buhari ve Müslim'in şartlarına göre sayısınatta Malik, Muatta'da, İbn-i İbban sayhinde, Begavi Şer-i Sünne'de, İbn-i Evi Şeybe, ve İbn-i İl-Münzir, rivayet etmiştir. ya yani Buradaki kötü kimse tabii ki e, günah sahibi olarak anlaşılması lazım. Yoksa kafir ve müşri mağfiret dilememez bu ayetle sabittir, yasak olur. İkmal yani tamamlama sıfatı. Ebu Said el Hudri radiyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah azze ve gökleri ve yeri yarattığı gün yüz rahmet yaratarak onlardan bir rahmeti yerde kıldı. İşte anne yavrusuna hayvanlar ve kuşlar birbirlerine bu rahmetle şefkat ederler. Allah 99 rahmeti de kıyamet gününe erteledi kıyamet günü olunca Allah yüz rahmeti bu rahmetle tamamlar bunu da Buhar ve Müslim'in şartlarına göre sayısınatla İbn-i Mace sünneninde Ahmet bin Amber Müsned'de İbn-i Ebi Şeyh ve Musennef'de rivayet etmiştir kitap yani yazma sıfatı 881. hadis Ebu Rerar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allah yaratma işini tamamlayınca kendi katında arşı üzerinde bulunan kitaba muhakkak rahmetim gazabıma galip gelmiştir diye yazdı. Bunu da Buhari ve Müslim sahihlerinde rivayet etmişlerdir. Takbil yani yönelme sıfatı Ribi bin Hiraş Rahimullah dedi ki Şebes bin Ribi kıblesine tükürdü. Bunun üzerine Huzeyfer radıyallahu anh oturdu. Namazını bitirince Ey Uzeyfe neden oturdun dedi Uzeyfe radıyallahu anh dedi ki Senin kıblele tükürdüğünü gördüm Muhakkak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Kişi namaza durduğu zaman Allah azze ve yüzüyle ona yönelir Biriniz onun yüzüne tükürmesin Yine sağ tarafına da tükürmesin Zira iyiliklerini yazan melek sağındadır Lakin sol tarafına tükürsün. Bunu da Müslüm'ün şartına göre sayısınatla Mehameli Emali'de, Nervezi Tazim-i Kadr-i Salada, İbn-ül ve Elefsat'ta ve Hatiber Bağdadi tarihinde rivayet etmişlerdir. Yine başka bir rivayette kıble tükürenin e, imamların yasaklandığı geçiyor. Hatta o kişi soruyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam, böyle mi buyurdunuz diye. Kıble duvarında bir balgam gör, görüyor. Evet diyor çünkü sen Allah'a ve Resulüne eza ettin diyordu. Tekarrup yani yaklaşma ve hervele, koşma sıfatları. Ebu Rere radıyallahu anhettin, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah azze ve celle şöyle buyurdu. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir dirsek yaklaşırım. Bana bir dirsek yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bunu da Buhari ve Müslim sahihlerinde rivayet etmişlerdir. Yani bu geçen tabi bu gibi sıfatların hepsi Allah azze şanına layık şekilde anlaşılır. Yani kullara kıyas edilemez. İdrak ve vahyetme sıfatları Mesruk'tan Ayşe radıyallahu anh'ın yanında oturuyordu. Dedi ki Ey Ebu Ayşe yani Mesluk Rahimullah'a hitap ediyor. Üç şey vardır ki her kim onlardan birini söylerse Allah Azze ve Celle hakkında en büyük iftirayı yapmış olur. Her kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbini gördüğünü iddia ederse Allah'a büyük bir iftira atmış olur. Ben yaslanmış haldeyken doğruluk oturdum ve dedim ki ey müminlerin annesi. Beni bekle, acele etme. Allah Azze ve Celle Tekfir Suresi 23. ayette onu apaçık ufukta gördü. Ve yine Necim Suresi 13. ayette de nitekim diğer inişte de onu görmüştü buyurmuyor mu? Dedi ki yani Ayşe radıyallahu anh'a bu ümmette bu konuyu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilk soran kişi benim. Buyurdu ki o ancak Cibril'dir. Onu kendi yaratıldığı surette ancak iki defa gördüm. Semaya indirmişti ve yaratılışının büyüklüğü göklerle yeri kuşatmıştı. Sonra Ayşe radıyallahu anh dedi ki Allah ne buyurduğunu işitmiyor musun? Onu gözler idrak edemez ama o gözleri idrak eder. O latiftir, habirdir. Enam suresi 13. ayet okuyor. Yine Allah'ın şöyle buyurduğunu işitmiyor musun? Kendisiyle Allah'ın konuşması bir beşer için olacak şey değildir. Ancak bir vahiy ile ya da perde arkasında veya bir elçi gönderip kendi izniyle dilediğine vahyetmesi başka. Şüphesiz o Ali'dir, Hakim'dir. Şura suresi 51. ayet. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kitabından bir şey gizledin iddia ederse Allah'a karşı büyük bir iftirada bulunmuş olur. allah Teala şöyle buyuruyor. Ey Resul, Rabbin sana indirileni tebliğ et. Eğer yapmazsan, O'nun risaletini tebliğ etmemiş olursun. Maide suresi 67. ayet. Kim yarın ne olacağını bildiğini iddia ederse, Allah'a büyük bir iftirada bulunmuş olur. allah Teala şöyle buyuruyor. De ki göklerde ve yerde, Allah'tan başka kimse kaybı bilemez. Nefn Suresi 65. Ayet evet. Bunu da buhari ve Müslim sahihlerinde rivayet ediyorlar. Yani Nebi ve Vesselam'ın Miraç gecesi Allah Azze ve Celle'yi görüp görmediği meselesi sahibi arasında ihtilaflı olmuş bir mesele. Ancak daha sonra İbn-i Abbas Radiyallahu anh'tan gelen rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan aktarıyor. Rabbimi gördüm diyor. Nevi Aleyhisselatü Vesselam. Ama başka bir rivayette Rabbimi kalbimle gördüm diye kayıtlıyor. Yani bu, bu durumda mutlak olan ifadeyi bu, mukayyet olanla beraber almak lazım. Yani Nevi Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbini e, niraş gecesi kalbiyle gördüğünü biz alırız. Yine aynı şekilde ayetler de bunu gösteriyor. Tekbir suresi 23. ayet zaten e, Siyer sibaktan yani ayetin öncesiyle alınırsa orada bahsedilenin Cibril Aleyhisselam olduğu açık bir mesele. Yani ufukta onu gören Nebi Hazreti ve selam hakkında söyleniyor. O Cibril Aleyhisselam çünkü daha öncesinde Resulün Kerim diye geliyor ayette. Yani kerim bir elçidir. O ayetin zaten öncesi sonrasından anlaşılıyor. Necm Suresi 13. ayetin tefsirinde de onun Ayşe Radıyallahu Anh'dan aktarı aktardığı gibi Cebrail Aleyhisselam olduğu açıkça görülüyor. Burada şöyle bir husus var bir de, Enam suresi 103. ayeti genelde Allah Azze ve Celle'nin dünyada değil, ahirette görüleceği inkar eden bidat fırkaları delil getirilir. Yani gözler onu idrak edemez diyerek de Allah Azze ve ahirette de görülmeyeceğini söylerler. Harbiyece burada Ayşar Adıyallahu anh'ın ve diğer selefin karşı çıktığı mesele, Dünya gözüyle yani dünya hayatında Allah Azze ve Celle görülemeyeceği. Ayşe Radiyallahu Anh'a burada e, tam tersine delil getiriyor. Yani çünkü idrakla görmek farklı şeyler olduğu için idrak ayrı bir mesele. Yani göz onu idrak edemez. Daha kapsayıcı bir ifade var ayette. Yine Allah Azze ve Celle'nin görüleceğini inkar eden bidat fırkaları Araf suresinde geçen 143. ayetteki Musa Aleyhisselam'ın Rabbim bana göster seni göreyim ifadesine Lenterani diyor Allah Azze ve celle, beni göremezsin diyor. Bunu da işte Allah Azze ve asla görülemeyecektir şeklinde delil getiriyorlar. Bu konuda tabi rivayetlere uymuyorlar, Arap dilinden zorlama getirmeye çalışıyorlar. O da bizim demin dediğimiz mesele, sahabemin anladığı gibi Allah Azze ve Celle'nin dünyada görülemeyeceğini gösteriyor. Çünkü zaten böyle bir şey e, mümkün olmasa ilim ehlinin aktardığı gibi Musa Aleyhisselam böyle bir talepte bulunmaz. Yani Allah Azze ve Celle'nin ahirette görüleceği müminler tarafından ehl-i sünnet arasında mütevatir bir meseledir. E, hatta bu konuda sırf e, bu konuyu içeren risaleler yazılmış. E, akide kitaplarında da başlı başına uzunca ele alınmış bir meseledir. Kıyamet Suresi'ne de geçer. O gün yüzler vardır parlaktır Rablerine bakarlar diye 23-24. ayetlerde ya Bu mesele açıktır Sabır sıfatı Ebu Musa ile Şair radıyallahu anh'den Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu İşittiği eziyete Allah'tan daha çok sabreden kimse yoktur Ona çocuk isnat edilir Buna rağmen Allah onlara afiyet ve rızık verir Bunu da guhar ve Müslim sahihlerinde rivayet ediyorlar. Allah Azze ve Celle'nin tecelli sıfatı 886. hadis Numan bin Beşir radıyallahu anh'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutuldu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korkuyla elbisesini sürerek çıktı mescide geldi. Güneş açılıncaya kadar namaz kılmaya devam etti. Sonra şöyle buyurdu. İnsanlar Güneş ve Ay'ın ancak büyük bir kimsenin ölümü sebebiyle tutulduğunu iddia ederler. Öyle değil. Güneş ve Ay bir kimsenin ölümü veya hayatı için tutulmazlar. Allah mahlukundan bir şeye tecelli edince ona boyun eğer. Bunu da Buhari ve Müslim'in şartlarına göre Say-i İsnad'la İbn-i Mâdia Ahmet bin Amber Müsned'de, Nesai Sünem'de ve Sünem'ül Kübra'da Tahavi Şeru Meyan-i ve Beyhaki Sünev-i Kebir'de rivayet etmişlerdir. Salat etme sıfatı Berabi Nazib radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah ve melekleri ön safa salat ederler. Müezzin sesinin ulaştığı kadar bağışlanır ve onu işiten yaş ve kuru ne varsa onu tasdiklerler. Ezan okuyana, onunla beraber namaz kılanların ecrinin aynısı yazılır Bunu da Buhar ve Müslim'in şartlarına göre Sayısnat'ta, Rafiyet Tedbin'de, Nesai Sünen'inde, Ahmet bin Amber Müsnet'te, Taberani Muce Mulefsat'ta, hadis, Hadis-u Ebu'l-Fadr-ez-Zuhri, bir de Abdi'de geçiyor. 888. hadis Ayşar radıyallahu anh'a da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah ve melekleri saflar halinde namaz kılanlara salat ederler. Bunu Müslim'in şartına göre sahih isnatla Eserraç müstedinde İbnü Zeyne sayesinde, İbnü İsbah sayesinde, Hakim müstedir etti. Ahmet bin Hanbel müsnedde İbn-i Macir Sünen'inde, Ab-bin Hümet Müsned'inde, İbn-i Be'f el-Camii'de, El-Esbehani'e-Tergif'te, el İbn-i Müzir-Elevsat'te, i̇bn Mende el-Ermâli'de, -El Ebu Bekir el zübeyri el-Febâit'te, Beyhâki Sünen'inde ve İbn-i Asakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Salat, kullanımına göre değişen bir kelimedir. Yani kul için kullanıldığında başka Allah Azze ve salat etmesi gerektir tefsirlerde rahmet etmesi, yerine göre başka türlü e, bağışlaması manasında gelir. Yani bu şekilde mesela sünnet inkarcıları salat duadır diyerek namazı inkar ederler. Yerine göre namaz da kullanılır. Mesela Nebi Aleyhisselatü Vesselam kim bana bir kere salat ederse Allah da ona on kere salat eder diyor. Yani bunun gibi e, manayı kullanıldığı yere göre anlamak gerekir bunda da bakılacak öncelik lugavi manada şerî manaya bakılır. Çünkü lugavi manaya baktığınız zaman e, heva ehli bunu istediği yere çeker. Asıl olan şerî manadır, şerî hakikattir. Ondan sonra lugavi manaya bakılır. Gerektiğiniz Harbetme, sığındırma ve tereddüt sıfatları. Ebu Rere radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Azze buyurdu ki, kim benim veli bir kuluma düşmanlık beslerse ona ona savaş açarım. Kulum bana kendisine farz kılmış olduğum amellerden daha sevimli bir amel ile yaklaşamaz. Kulum bana nafile ibadetlerle de yaklaşmaya devam ederse ben de onu severim. Onu sevdiğim zaman işiten kulağı olurum, gören gözü olurum, tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse istediğini veririm. Bana sığınacak olursa ben de onu sığındırırım. Mümin kulumun canını almakta tereddüt ettiğim kadar hiçbir şeyde tereddüt etmiş değilim. O ölümü istemez iken ben de onun uzun yaşamasıyla fena duruma düşmesini istemem. Bunu da bu arı sayesinde, İbnü'l-İban sayesinde, Beyazçı Süren'de Ebu Nain Hilyet-ül Evliya'da rivayet etmişlerdir. 890. hadis Ayşe radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki allah Teala şöyle buyurdu. Kim benim bir dostumu aşağılarsa kendisiyle savaşmamı hak eder. Kullarımdan biri farzlarımı eda etmek gibisiyle bana yaklaşamaz. Şüphesiz kulu nafilelerle bana yakınlığını arttırır. Ta ki onu severim. Onu sevdiğim zaman kendisiyle gördüğü gözü, işittiği kulağı, tuttuğu eli olurum, yürüdüğü ayağı olurum. Bana dua ederse icabet ederim. Benden isterse veririm. Onun ölümünden dolayı tereddüt ettiğim kadar hiçbir şeyde tereddüt etmiş değilim. Çünkü o ölümden hoşlanmaz, ben de onun kötülüğünü istemem. Bunu da Buhari'nin şartına göre sayısatla Taberani el Ahmet binan Bel müstedinde, Bezar müstedinde, Hakim et-Tirmizi Nevadiru Usul'da, İbn-i Dünya Evliyada, İbn-i Basim ve Sunne'de, Ebu Nuaym Tıbbın Nebevi'de veyahd Yüzük'te İbn-i tarihinde rivayet etmişlerdir. Ucub yani beğenme sıfatı Ebu Nere radıyallahu anh'ten Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve Ey Allah'ın Resulü yoksulluğu son raddesine geldi Fatirlikten iyice aldım dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bir şeyleri vermeleri için hanımlarına gönderdi Fakat onların yanında da ona verebilecekleri bir şey yoktu Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına döndü ve buyurdu ki bu adamı bu gece misafir edecek kimse yok mu? Allah ona rahmet eylesin dedi. Ebu Talha el-Ensari -El radıyallahu anh kalktı ve Ey Allah'ın Resulü ben misafir ederim dedi ve onu alıp ailesine geldi. Hanımına, hanımı kim? Umut Süleyman radıyallahu anh'a yani Enes bin Malik radıyallahu anh'ın annesi bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin misafiridir ondan bir şey esirgeme dedi kadın Allah'a yemin olsun ki çocukların yiyeceğinden başka hiçbir şeyimiz yok dedi Ebu Talha radıyallahu anh çocuklar akşam yemeği istedikleri zaman onları uyut sonra gel ışığı söndür bizde karınlarımızı bağla böylece açlığa tatlanırız dedi ve çocukların yiyeceğini misafire ikram ettiler. Sabah olunca misafir kalktı ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vardı. Nebi aleyhissalatu vesselam Allah azze ve beğenerek falan adam ve filan kadını beğendi veya güldü buyurdu. allah Teala bunun üzerine şu ayeti indirdi. Kendileri fatihlik içinde bulunsalar dahi öz nefislerini tercih ederler. Kim nefsinin cimrelik ve bencilliğinden korunmuşsa, işte onlar kurtuluşa erenlerin kendileridir. Aşır Suresi 9. Ayet Bunu da Buhari ve Müslim sahiplerinde Tirmizi süreninde, Taberi, Hakim el-Müstedrek'te el veya ki de Es-Eresma ve sıfatta hivayet etmişlerdir. 892. Hadis Abdullah İl-Mesud R.A. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rabbimiz Allah azze ve celle'nin itik üşüğü beğenir. Mahallesi ve ailesi arasındaki yatağını namaz için terk eden kimse için Rabbimiz buyurur ki Ey meleklerim, kuluma bakın. Mahallesi ve ailesi arasındaki yatağını namaz için benim katımdakileri ve şefkatimi isteyerek terk etti. Diğeri de yani Allah Azze ve beğendiği ikinci kişi Allah Azze yolunda savaşa çıkan Arkadaşları bozguna uğrayınca Harpten kaçmanın kendi üzerindeki vebalini düşünerek Tekrar düşman üzerine dönün ve kanı dökülünceye kadar savaşa kimsedir Allah Azze ve Celle meleklerine şöyledir Şu kuluma bakınız Benim katındaki sevaba rağbet edip Katındaki azaptan korkarak Tek başına düşmanla savaşmak için geri döndü. Nihayet bu yolda kanı döküldü. <gülüyor> Bunu da Buhari'nin şartına göre Sayısnat'la Ahmet bin Ambel Ebu Davud Sünen'in de, İbni İbban Sayih'in de, Hakim Müsnedirek'te, Ebu Yala Müsned'in de, Taberani ve Ebu Nuhay Hilyat-ül Evliya'da rivayet etmişlerdir. 893. hadis Gukbe bin Amir radıyallahu anh de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Rabbiniz dağ başında ezan okuyup namaz kılan bir koyun çobanını beğenir ve şöyle buyurur. Şu kuluma bakın. Benden korkarak ezan akıyor ve namaz kılıyor. Ben bu kulu affettim ve onu kesinlikle cennete koyacağım. Bunu da sayısnatla Ebu Davud Bey Sünenlerinde Ahmet bin Hanbel Müsledinde İbn-i İbn-i Sayin'de rivayet etmişlerdir. Hullet yani dostluk sıfatı Cundeh bin Abdillah radiyallahu anh'ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin vefat etmeden beş gün önce şöyle buyurduğunu işittim. Sizlerden bir halilim olmasından Allah'a sığınırım. Çünkü allah Teala İbrahim'i nasıl halil yani dost ihtiyaz ettiyse beni de öyle dost edinmiştir. Ben ümmetimden dost edinecek olsam Ebu Bekir'i halil yani halil ihtiyaz ederdim. Bunu da Müslim sayında rivayet etmiştir. Allah Azze ve Celle izin verirse bu ve bu sıfatında haftaya devam ederiz inşallah. Subhanak allahumme ve bi hamdik ve aşhedu la ilahe illahe'n tevatteke la şerikelek ve estafirike ve <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>